Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulullah. Faize bulaşmadan nasıl araç alabilirim? Evet kardeşlerim, maalesef günümüzde faizin girmediği hiçbir sektör neredeyse kalmamış durumda. Ee, i̇nsanlar faizi çok sıradan bir ticari işlem gibi görmekte ve günümüzde faizin adı kredi gibi böyle geçiştirilen çok basit söylemlerle bu büyük günah küçümsenmektedir veya önemsenmemektedir yani bu faiz günahından sakınılmamaktadır hatta öyle ki buna teşvik eden teşvik eden kredi alınmasına cevaz veren insanlar olduğu gibi sendikalar diyanetin sendikası örneğin geçenlerde bu konuda reklam yapmıştı, kredi verildiğine dair, uygun şartlarda kredi verildiğine dair. Ne acıdır ki, Diyanet gibi bir kurumun sendikası dahi bunu yapabilmektedir. Yani faizden şiddetle sakınmamız gerekirken, maalesef bu küçümsenmekte, hafifsenmekte, önemsenmemektedir. Oysa Allah ve Resulü tarafından faize bulaşan kişi, Allah ve Resulü tarafından kendisine savaş açılmış demektir. Yani Allah ve Resulü'nün düşman kabul ettiği birisi e, cennete girebilir mi? Allah'ın rızasını kazanabilir mi? Yani böyle düşün, düşünmek lazım. Bu hususta şiddetle sakınmamız gereken bir günah olmasına rağmen maalesef Müslümanlar bu faiz günahından sakınmamaktadır. Gelelim faizle... Faize bulaşmadan araç alma meselesine. Kardeşlerim bu hususta faizsiz işlem yapan kuruluşlar var. Bunlardan bir tanesi Emin Otomotiv. Bunlar üç değişik sistemde araç e, iş, satışı yapmakta. E, adeta bu imece usulü, el birliği usulüyle e, satış yapılıyor. İnsanlar araba sahibi oluyorlar. E, bunlardan faydalanılabilir. Bu internette inceleyebilirsiniz bunların e, alış satış sistemlerini insanlara e, nasıl araç sahibi yaptıklarına dair sistemleri var vade ortası sistem çekilişli sistem ve e, erken teslim peşin ödemeli erken teslim sistem, teslim sistemleri var bunlardan faydalanabilirsiniz bunların işlemleri tamamen imece usulü yani yardımlaşarak araç sahibi olma usulüdür Allahü alem bu faize bulaşmadan faydalanabileceğiniz bir imkandır. Bunun gibi yapan kuruluşlar varsa böyle kurumlardan faize bulaşmadan aracınızı alabilirsiniz. Elhamdülillah Rabbil âlemin.